sen kaldın Doğada yaratılmış her şey kendi yaratılışı içinde kendi görevini yaparken insan sen kaldın Düşünmeden hareket eden Niçin yaratıldığını bilmeden Doğadaki her şey Yaratılış kuralına uygun hareket ederken Hiçbir şekilde kural dışına çıkmazken Sen kaldın Kuralları çiğneyen Yaratılışa aykırı hareket eden Dinle doğayı Şöyle iyice bak Doğada tüm güzellikler Bir bütünlük içinde hareket ederken Hepsi Kendi yaratılışında Kuralları uygularken Asla kural dışına çıkmazken ne kadar çok ahenk içinde, ne kadar mükemmel, hiç düşündün mü? Bir an olsun, doğadaki varlıklar, kural dışına çıksaydı, ne olurdu, hiç düşündün mü? Yıldızların yörüngesinden, güneşin yerinden, dünyanın yerinden oynadığını düşün. İklimlerin yer değiştirdiğini, Dünya'nın ısısının değiştiğini, Her şeyin birbirine girdiğini, Kuralların bozulduğunu düşün. Yerçekiminin, merkez kaç kuvvetinin Alabora olduğunu düşün. Yerin içinin dışarıya, Dışarının içeriye girdiğini düşün. Ne olurdu, hiç düşündün mü? Ahengin bozulmasıyla ne olurdu? Kuralların çiğnenmesiyle ne olurdu, hiç düşündün mü? Ey insan! Sen kaldın, kurallar dışında kalan. Sen kaldın, kuralları çiğneyen. Yaratılışa isyan eden yaratılış kurallarına uymayan, sen kaldın. Düşünebiliyor musun halini? Bütün yaratılmışlar, bir ahenk içinde, yaratılış kurallarına uyarken, kanunlarının dışına çıkmazken, bir sen kaldın, Allah'ına isyan eden, onun kurallarını tanımayan, Sadece sen kaldın Ve kalışınla övünüyorsun Ve kalışınla kibirleniyorsun Ve kalışınla kendini dev aynasında görüyorsun Halbuki Birazcık düşünsen Ahengi bozmanın Kural dışına çıkmanın Yaşama ne katacağını Yaşamı ne hale getireceğini birazcık düşünsen, anlarsın. olur olurdu her şey. Kural dışına çıksaydı dünya. Darmadağın olurdu her şey. Yaratılış kanunlarına aykırı hareket etseydi dünya. Darmadağın olurdu her şey bir sen kaldın ey insan gel sen de yaratılış kurallarına uy sen de ahengin içine gir mutlu bir yaşam için dengeli bir yaşam için güzellikler için iyilikler için bir sen kaldın gel Yaratılışın ahengine gir. Rabbini bil. Kurallarını bil. Ahenge sen de katıl. Bir sen kaldın ey insan. 8 Şubat 2009 İzmir Mehmet Çoban